Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Dergi 95.0 açık radyodasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 8 Şubat 2022 tarihli yayınımız bu ve Baksa Kültür Sanat Vakfı kurucusu Profesör Doktor Hüsamettin Koçan'la buluştuğumuz yayın olmak özelliğini taşıyor aynı zamanda. Hoş geldiniz Hüsamettin Bey Açık Radyo'ya. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. O benim için bir büyük bir büyük bir Çok teşekkür ederim bilginize. Evet Anadolu Ödülleri vesilesiyle sizinle yayında buluşmuş olduk. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın bu yıl ikinci kez düzenlediği Anadolu Ödülleri'nin kazananları aslında 19 Ocak'ta açıklandı. Bilenler biliyor, duyanlar duydu ama kaçırmış olanlar için de özellikle biz bu söyleşiyi yapalım ve Anadolu Ödülleri'nin özelliklerini vasfını vurgulayalım istedik. Evet Baksı Kültür Sanat Vakfı ikinci kez düzenliyor dedim. Bu sene ödüller açıklandı, üstüne üstlük ödülleri ilanına eşlik eden bir başka duyuru daha oldu. Bir misafir sanatçı programı daha e, misafir sanatçı programının da başlatıldığını e, öğrendik aynı şekilde. Şimdi aslında Baksının e, baktığı yerden yani Buxy'ın Müzesi ne de düşünüyorum tabii ki ister istemez kültür sanat vakfı ödüllerinden bahsediyor olsak da bir yandan güncel sanat çevresine getirdiği perspektif içinde bulunduğu coğrafyayla kurduğu diyalog düşünüldüğünde Anadolu ödülleri tam bir devamlılık içinde. Tabii ki kısaca açıklayalı dinleyicilerinden bilmeyenlere anlatabilir misiniz ödülleri lütfen? Tabii ki siz çok doğru bir saptama yaptınız. Aslında e, Anadolu ödülleri e, BAKS'ının e, genel e, e, tutunduğu kavramla son derece e, e, şey, e, dayanışmalı, son derece aynı noktaya bakan ve aşağı yukarı aynı önerileri geliştiren bir perspektif. Sadece e, BAKS'ı e, geçmişe e, e, yönelik, e, birikimleri daha çok zenat üstünden e, kurgulamış olmasına rağmen bir gelecekçi e, açısı var. Burada ise e, şunu o, istedik, e, bir gelecek sorunu var Anadolu'da. Bir Anadolu birikiminin bir kenara bırakılıp, güncel, e, dar ideolojik kalıplardan Anadolu'ya yeni tanımlar, e, yeni elbiseler e, üretmeye, ...yönelik bir yaklaşım var. Bu da neredeyse yaygın bir e, kanaat olmuş. Dolayısıyla da Anadolu o bütün kültürlere ev sahipliği yapmış. Belki ben onu biraz daha abartarak diyorum ki... ...Anadolu aslında belki kültürlerin en doğurgan rahimlerinden bir tanesidir. Orası bir kültürler ana rahmidir diyorum. Çünkü çok sayıda kültüre ev sahipliği yapmış... Çok sayıda kültür de oradan gelmiş, başka bir yere doğru uzanı, başka değer sistemleriyle birlikte olmuş. O açıdan bugün bunlar unutulmuş, sadece belli ideolojik yapıştırmalarla tanımlar geliyor. Halbuki Anadolu bir büyük bir uygarlık ve uygarlıkta kültürler yaşarken yer yer çatışmalar yaşasalar da birbirlerini üretmişler. O üreten şeyin içerisinde en anlamlı üretim de sanattır, kültürdür, işte şiirdir, felsefedir. Bütün bunları yok sayarak böyle kolejler yapan bir hale geldik ve de Anadolu'yu giderek terk ettik. Yani Anadolu'yu öyle bir terk ettik ki Anadolu'yu bir kültürler çöplüğü öğren yeri gibi görmeye başladık ve bugünün o işte büyük kitlesel, e, iletişim vesairenin e, büyük yönlendirmesiyle de e, insanlar gurbet aracılığıyla e, iyi de bir yabancılaşma ortamıyla Anadolu'yu e, birlikte anmaya başladılar. Halbuki Anadolu'nun o bizim Anadolu insanı dediğimiz barışçın e, arkadaşın olduğu, komşunun olduğu bir e, kültür e, ilişkileri dünyasından başka bir dünyaya doğru gitti. Biz buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki Anadolu işte arkasında büyük bir kültürel birikim var. O birikimi biz yeniden üretip ve oradaki bizim Anadolu insanı dediğimiz o masumiyeti, adammışlığı, dayanışma duygusu olan ötekileştirmeyi kendi dünyasının dışına itmeye yönelmiş bir kültürden söz ediyoruz. Bu kültüre dikkat çekip ve bu kültürle bugünün insanlığı yeniden buluşturmak baksı müzezilik açısından bir öneridir doğrusu isterseniz. Yani batı müzeciler öyle diyorlar. Bizimkiler daha ona o kadar öyle bakmıyorlar gibi geliyor. Güncele yönelik ama hafızası olan, biz ha, yani insanı bir hafızası olan bir varlık olarak kabul ediyoruz ama... İnsan sadece o hafızanın hatırladıkları içerisinde sınırlı kaldığında gününü üretemez. Onun için de gelecek e, şeysi olan, e, e, gelecek ütopyaları olan, gelecek önerileri olan ve gelecekçi bir e, in, e, insandan söz ediyoruz. Sadece hatırlamak kültürü sürdürmüyor. İnsanı da sürdürüyor da insanoğlu olarak sürdürüyor ama gelişin işte barış, sevgi, saygı, dayanışma, özgürlük, özertlik vesaire gibi şeyler bir kenara itiliyor. O açıdan Anadolu ödüllerinin tam yapmak istediği şu, nasıl müzecilik konusunda bir kırsalı önünü açtıysa baksıyla birlikte kültür dünyamız, ben yeniden Anadolu birikimlerini okumaya ve onları hayata kazandırmaya ve de insan olduğuyla paylaşmaya yönelik bir şeyimiz var. Ve şunu da düşünüyorum. Geçen sene ilkini yaptık. Evet. Bir ortak kimlik oradan çıkaracağız diye düşünüyorum. Ve bunu çağa sunacağız diye düşünüyorum. O açıdan Anadolu ödülleri böyle devamlılığı olan bir şey. Geçtiğimiz yıl 5 disiplinde ödül vermiştik. Hı hı. Bu sene ise bu ödüller 120 selamlamak başlığı altında vermeye yöneldik. Tabii yüzyılı selamlamaya gitmemizin nedeni de şudur, bir anlama çabamız olduğu için. Şimdi biz son yüzyılda işte bir e, şey, özgürlük savaşı vermişiz, değil mi? Hı hı. Bir, bir şey yani e, kendi dünyasına sahip çıkan bir direnç oluşturmuşuz. İşte ne diyoruz ona biz? E, İstiklal Savaşı e, genel olarak, tanım olarak bunu söylüyoruz kendi kültürünü, birikimlerini ve değerlerini korumuş buradaki insanları, bu Anadolu insanları, bu çok önemli bir şey. E şeyden e, padişahlıktan cumhuriyete geçmişiz. E, tek partili dönem yaşamışız, oradan çok partili döneme geçmişiz. Darbeler yaşamışız. Ondan sonra göçlerle tanışmışız. Benim babam 1937'de ilk gurbete gidiyor. Orada şey yapıyor, Çetin Kaya, Erzincan, Demir yolunda çalışıyor. İlk gurbet bizim köydekiler öyle gitmişler. Yani ilk bu şeyde Cumhuriyet'in getirdiği o açılım şeyleriyle birlikte hı hı. kendi bulunduğu kapalı toplumun dışına doğru gitmişler. Bütün onların yan yana koyduğumuzda bu bizim yaşadığımız son yüzyıllık heyecan, son yüzyıllık değişim son derece hızlıydı. Ve onun içerisinde işte darbeler geldi, şu geldi, bu geldi. Uluslararası pazarla, ekonomiyle tanıştık. Uluslararası politika farklı boyutlarıyla geldi. Ve de e, kitle iletişim araçları e, topluma çok e, fazlaca sokuldular. Etkilediler ve insanları kendi bir parçası haline getirdiler. O zaman dedik ki acaba bu hareketli ve dinamik yüzyıl içerisinde Hı. Anadolu birikimi... Ne kadar sanata ve kültüre yansımıştır. Bu sene geçmişi selamlamak başlığı altında onu gördük. Yani onu ön gördük. E, jürilerimizden bu konuda e, bize e, sonuçlar e, ve gerekseler sunmasını istedik. Şu oldu, e, dikkatimizi çekti. Ama bu bir, bir geçmiş meselesidir. Geleceğe bakan bir geçmiş meselesidir. Bizim bu geçmişle başka türlü de bir bağ kurmamız lazım. Aksi takdirde muhafazakar geç, geçmişçiler haline geliriz. Onun için de bir misafirlik programı da e, başlattık. E, her alanda e, yine jürilerimiz e, bunları saptadılar bu isimleri. Hı hı. Bir genç e, sanatçı, tasarımcı, e, yazar e, seçildi. Kendileri Baksı'da e, 15 gün gelip... E, o usta adına çalışacaklar ne yapacaklar bilmiyorum ama hı hı. onunla ona göndermeler yapan üretimde bulunacaklar. Böylece bir geçmiş <gülüyor> ve gelecek arasında başka bir bağlantıda kurmuş olacağız diye böyle bir bütünlüğü olan bir şey. Evet. Ee, ve bu sene ben bir şey e, sorularınızın önünü de kesmiyorum. <gülüyor> Bizim hocalar biliyorsunuz <şimdi> <gülüyor> Çok uzun uzun konuşuruz. Ee, şey de eğer e, uygun görürseniz ben biraz ödüllerden de söz edeyim size ya da başka bir sorunuz varsa. Lütfen. Ben, ben de aslında biraz evet ödülleri ayrıntılandıralım isteyecektim tam olarak. Gayet bütünlüklü evet. olarak ortaya koyduğunuzdan hiç araya girmeden ben de dinleyicilerle birlikte eşlik ediyorum size şu anda. Buyurun Hüsamettin Bey. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi şunu bir kez söyleyeyim size. Bizim bu jüriler için aşağı yukarı 15 şey 35 çok kıymetli filmler Sanatçı düşünür akademisyen bize katkı ürettiler. Bu son derece kıymetli bir şey. Yani ve bizim bu projelerimiz de siz Baksı biliyorsunuz, Baksı bir gönüllülük projesi, bir adammışlık projesi. Onun içinde büyük bir özveriyle jürilerimiz çalıştı ve de şey sonuçlar tamamen onların seslileri sonuçlardır. Bizim hiçbir dahlimiz olmadı. Sadece bir sistemi kendilerine sunduk. Ondan sonra o kararları onlar verdiler. Örneğin işte şeyde, edebiyatta Refik Halit Karay'ı seçtiler ve o jüride de Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Metin Celal ve Suna Yakın vardı. Biz jürileri kurarken de şöyle yaptık doğrusu isterseniz. Hani hep birbirine benzer insanları yan yana getirme diye bizim bir huyumuz var. <gülüyor> ben bu huyun çok üretken olduğunu düşünmüyorum. Ve evet. Bence bir biraz şeyler, farklılıkların e, şeyi, kesişmesinden e, daha sağlıklı sonuçlar e, doğar diye düşündüğüm Tabii. için biz yürüleri kurarken biraz buna da dikkat ettik. E, onun için de e, şey, Refik Halit Karay, bizim bu jürimizin oy birliğiyle bize önerdikleri şeydi yazarımızdı. Ve de Refik Ali Karay'ı ben biliyordum ama şeyden sonra, bu ödülden sonra Refik Ali Karay'ı daha yakından tanıma imkanı bulduk. Ve de son derece yani sadece ismiyle değil üretimlerinin başka boyutlarıyla da izler bırakmış bir kentli Refik Refik Halit Karay'ın e, bence en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Fakat müthiş Anadolu'ya yönelik e, şeyler e, işte onun florasından tutun başka yanlarına varan inceliklerle o alana katkıda bulunmuş. E, yani tabii bu yüzyıl olunca sadece burada Refik Halit Karay mı e, diye bir soru geliyor insanların aklına. Ben açılış konuşmamda e, yani bir takım isimlerden de söz etmek istedim doğrusunu isterseniz. O da bizim jürilerin e, hoşgörülerine sığınarak onu yaptım. Evet. E, böyle bir şey var. E, e, Refik Halit Karaydı alan ve de şey e, e, yeğeni e, kendisinin şeysini aldılar. Hı hı. Görsel sanatlarda Bedir Rahmi Eyüpoğlu, e, idi ve oranın e, jürisi de Zeynep İnankur Burcu Pelvanoğlu Esra Ali Çavuşoğlu, İpek Düben, Zeynep Yasay ama ben bu umvanları tabii çok saymıyorum ama bunlar işte akademisyen tabii. arkadaşlarımız. Şeyi, Bedri Bey gerek şiirinde, gerek yaşamında, gerekse sanatında aslında bu Anadolu nakışçılığına, halk şeysine, duyarlılığına son derece alan açmış bir sanatçı. Kendisini tanıdığım için de çok da mutlu oldum. Hı hı. Ve Bedri Bey işte bizim anladığımız kendi bulunduğu toplumun değerlerinden yola çıkıp onu çağcıl bir dille anlatan bir sanatçı. Evet. Kendisini de tanıma onuruna ulaştım. İşte o büyük duvar resimleridir. Ondan sonra o nakışlı çözümleridir. Oradaki sosyal hayattan yaptığı resimlerdir. Bir Anadolu tutkunu Bedri Bey. <Gülüyor> i̇şte abisi de Sebahattin Eyboğlu olunca bir teorik e, altyapısı da olan ve de geleceğe mutlaka bir örnek olarak taşınması gereken son derece kıymetli hiçbir zaman kitabı de olmayan birisi e, Bedri Bey. Onun için de şimdi e, torunu e, Bedir Rahmi ödülü alınca da ona yakışır da bir torun doğrusu isterseniz çok güzel de şiirler okuyarak bu Anadolu yok mu bu Anadolu? Bu Anadolu'dan ne adamlar çıkar ne adamlar diye bu kadar yakından e, herkesi etkileyen bir dil üretmiş. Büyük bir sanatçı Hüvveti Rahmeyipoğlu. E, mimarlık e, alanında e, Süha Özkan, e, Celal Güzel Kerem Piker, Melkan Gürsel ve Uğur Tanyeli <gülüyor> jüriyesiydi. E, bu jürimiz daha güncele gönderme yapmak istediler. Evet. Emre Arolat'a bu ödülü değer buldular hı hı. ve de doğrusun isterseniz Emre Arolat çok da önemli bir mimarımız. Ben ben çok da beğeniyorum. O yaptığı şeyler, işte Antakya'da yaptığı o otel bir bakıma o şey eskiyle yeniyi birleştirme Hı. şeydeki İstanbul'daki camisi ve de hep yenilikçi yaklaşımıyla Emre Aral'at son derece kıymetli ve bugünün göğsünü yüzyılında yılında göğsünü kabartabilecek denli önemli bir mimarımız orada şey de çıktı genç mimarlara da öneri de bulundular Ömer Selçukbas e, bu Troya müzesini yapan genç arkadaşımız ve Melike Altınşık, e, bu İstanbul'daki e, şey iletişim kulesini tasarlayan arkadaşlarımız, onlara da destek ödülü verilmesini önerdiler e, ve de biz aynı zamanda onlara destek ödüller verdik. E, ben doğrusunu isterseniz e, şey çok dinamik e, bir e, bugün için önerilerdi e, bunlar. Çok da memnun oldum. Hı hı. E, çok da etkilendim doğrusunu isterseniz. E, müzikte e, Paki Duyarlar, Cem Mansur, Cihat Aşkın, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu vardı jüriyesinde. Evet. E, Onlar da Muzaffer Sarı Sözen'i seçtiler. Mu Muzaffer Sarı sözleri için bir arkadaşımız Türkülerin Efendisi diye bir e, tanımlama yapmış. E, bu yurttan seslerin Muzaffer Sarı Sözen'in evet. olağanüstü bir hafıza birikimi e, sağlayarak müziğin her türlüsüne katkıda bulunmuş bir araştırmacı. Onun için de belki Muraf Muzaffer Sarı Sözen bir anıt. Türkiye'de belki işte e, bir sürü yabancı müzisyenler gelip e, araştırmalar yapmışlar ama Türkiye'deki o yerli olana sahip çıkma konusunda Muraf Muzaffer Sarı Sözen son derece kıymetli bir e, e, kazanımdır. E, kıymetli bir e, hafıza birikimidir diye düşünüyorum. Evet. Çok da memnunum. Ben çok dinledim yurttan sesleri. Benim gençliğimde radyo vardı, televizyon yoktu. O çok da yoktu. Her köyde de bizimkinde vardı. Onun için yurttan sesleri beklerdik. Sırası gelse de ne olacak diye. Sinemada e, Bülent Vardar, e, Alin Taşçıyan, Atilla Dorsay, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu e, varlardı Hı. ve de onlar e, büyük usta Lütfi Akad'ı sectiler. Ustasız usta e, diyorlar e, Lütfi Akad'a. Lütfi Akad bir e, gerçekler bizim sinemamız için olağanüstü bir şey e, e, olağanüstü bir kavram. Olağanüstü bir değer evet. ve de bütün sinemanın belki önünü açmış birisi. İşte Yılmaz Güney'den tutun çok sayıda bizim sinemacının yetişmesini sağlamış bir kimlik Lütfü Akat. Ve de lütfi Akat'a e, bu ödülün verilmesi de oy birliğiyle yapıldı. O da son derece kıymetli e, e, diye düşünüyorum. Ben lütfi Bey'i büyük bir hayranlıkla da zaten hep izledim izliyorum da şimdi <gülüyor> bu arada Hasan Saltık bizim e, jüriyemizdi e, bu, bu şey başladığında vefat ettiğinde jüri çalışmaya başlamamış bir jüriyemizdi hı hı. ve de Hasan Saltık'la biz e, Bayvurt Türküleri diye bir e, seri başlattık evet. işte o bantları bulduk bantların e, restorasyonu yapıldı e, şu yapıldı bu yapıldı ve de sonunda bize CD'ler üretti Hasan Saltık ve bir kitap yazdık, bize danışmanlık yaptı. Hasan Saltık bir efsane bana kalırsa, yaşayan bir efsaneydi. Şimdi o efsane yaşayacak da, onun için yani bütün bu Anadolu'da çıkan bütün seslerin dostu Hasan Saltık. Öyle. Hiçbir ses onun için anlamsız değil, onun için de onları kalıcı kılabilmiş, ve bu çabaları desteklemiş birisi biz bu sene dedik ki Hasan Salt'a Baks'ı onur ödülü verelim dedik. Bizim biliyorsunuz ana sponsorumuz Doğan Holding. Onlar da bu sene Doğan Değer Ödülleri'nin başlatılmasını istediler. Ve de biz Hasan Salt'a hem Doğan Değer Ödülü hem de Baks'ın onur ödülünü verdik. Ve de onun o törende de oğlu geldi konuştu. Doğrusun isterseniz çok etkilendik biz burada. Aslında bu, bu kuşaklar arası geçişleri görmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Öyle. Ve de Hasan Saltık anısına ileride daha farklı projeler yürüteceğiz. Şimdi işin ikinci kısmı bu ustaların yerine e, çağıracağımız e, misafir e, sanatçılarımıza gelelim. E, bence işin e, ikinci heyecanlı kısmı odur. Onu da bizim yürütme kurulu üyeleri e, sapladılar e, ve bu yazın e, programları uymayabilir diye e, tek bir e, celse yapmayalım dedi. Dört e, ay içerisinde istedikleri bir 15 gün gelecekler orada 15 gün içerisinde hangi alandan seçildilerse o alanın ustasına göndermeler yapacaklar. Bizim yani sonuçları e, göreceğiz ama şunu yapın, şunu yapın, bunu yapın demiyoruz. Hı hı. Oradaki edebiyattan e, Çağla e, Meknuze e, Krant arkadaşımız e, edebiyattan çağrılıyor. Müzikten Mehmet Ali Şimaylı çağrılıyor. E, şeyden, e, sinemadan e, Selman Nacar arkadaşımız çağırıyor. Görsel sanatlardan Yılmaz Bulut, mimarlıktan da Derin Erikçi çağırıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızla temasları kurduk, yaz programlarını yapıyoruz. Zannediyorum ki önümüzdeki sene Anadolu Ödülleri e, Projesi'nde e, bu arkadaşların ürettiklerini de sizlerle paylaşacağız. Ben bunun çok da heyecanlı olduğunu düşünüyorum doğrusu isterseniz. Yani bu senenin belki e, bu, bu kadar yüzyıla bakmak çok kıymetli ama asıl önemli olan o yüzyılda yeni bağlantı, yeni eklemlenmeyi sağlayacak bu genç e, arkadaşlarımızın, genç yazarlarımızın, sanatçılarımızın, mimarlarımızın katkıları e, şey, çok da kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, biz, bi, bizim genel olarak şeyimiz bu, bu sene içinde. Hemen bizim yürütme kurulu üyelerimiz, biz kurullarla çalışıyoruz. Yürütme kurulu üyelerimiz bize öneriler getiriyorlar, o modeli oluşturuyoruz. Biz geçtiğimiz e, yıllarda şöyle bir karar verdik, çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere verelim diye. Hı hı. E, onunla ilgili belli görüşler var, bu sene şu günlerde çalışıyoruz. 15-20 gün içerisinde de önümüzdeki e, yılın konseptini oluşturacağız ve de onu sizlerle paylaşacağız. Takipteyiz zaten. Çok teşekkür ediyoruz, Profesör Doktor Hüsamettin Koçan konumuzda Hüsamettin Bey, ağzınıza sağlık hakikaten. Ben çok teşekkür ederim ilginize. bulduk. Her zaman bekliyoruz. Bulduk. Evet. Her zaman bekliyoruz. Olmaz mı efendim? Tabii ki. Baksiya da bekliyoruz. Zevkli. Açık radyoyu bekliyoruz. Gelin. Olmaz mı? <gülüyor> Dostlara selamlar lütfen. Selamlar bizden. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.